Sana kitabı indiren O'dur. Onun, Kur'an'ın bir kısmı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için Ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir, bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır. Bu inceliği yalnız, aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Kitabın ayetleri... Muhkem olanlar ve müteşabih olanlar şeklinde iki kısma ayrılmakta ve Muhkem olanlar hakkında ümmül kitap, kitabın esası, temeli dendiği halde müteşabih olanlar için herhangi bir nitelendirme yapılmaksızın, kötü niyetle bunların peşine düşenler kınanmaktadır. Daha sonra müteşabihatın tevilinin hangi anlama yorumlanabileceğinin sadece Allah tarafından bilindiği yahut Allah'ın bilmesi yanında ilimde yüksek mertebeye erişmiş kişiler tarafından da bilinebileceği şeklinde iki farklı tefsire imkan veren bir ifade yer almaktadır. Bu ayeti yorumlayan İslam bilginleri ayette geçen kitap kelimesiyle Kur'an'ın kastedildiği hususunda fikir birliği içindedirler. Muhkem, sözlükte engellenmiş, dış etkilere karşı korunmuş, güvenilir, sağlam, bozulamaz gibi anlamlara gelir. Müteşabih ise, sözlükte aralarında birbirinden ayırt edilemeyecek ve zihin karıştıracak derecede benzerlik bulunan iki şey demektir. Muhkem ve müteşabihin terim anlamları ve bu ayette hangi manada kullanıldıkları hakkında alimler arasında fikir birliği bulunmamaktadır. Şevkani, yedi tanıma yer verip bunları eleştirir ve kendi tercihini şöyle belirtir. Muhkem, ister kendi başına, ister başka ifadeler dikkate alındığında manası ve delaleti açık seçik anlaşılan, müteşabih ise, gerek kendi başına, gerekse Başka ifadeler dikkate alındığında manası ve delaleti açık seçik anlaşılmayandır. Bu sebeple, razi her ekolün kendi görüşüne uygun ayetleri, muhkem, karşı görüşe uygun olanları ise müteşabih olarak niteleme gayreti içinde olduğuna dikkat çeker. Birazdan açıklayacağımız üzere ayetin son kısmında yer alan müteşabiatın anlamının kimler tarafından bilindiğine ilişkin ifadenin tefsiri, bu iki kelimenin buradaki terim anlamlarının belirlenmesinde temel etkeni oluşturmaktadır. Esasen Kur'an-ı Kerim'de bu yüce kitabın bütün ayetlerinin muhkem kılındığını, yine onun müteşabih olduğunu belirten ifadeler de, Bulunmaktadır. Fakat buralardaki ihkam, muhkem kılma ve müteşabih kelimelerinin bu ayet i anlamlarıyla kullanılmadığı açıktır. Genel kabul gören anlayışa göre, Kur'an'ın bütününü kapsayan muhkem nitelemesiyle onun dil özellikleri ve anlam derinliği açısından başka sözlerden üstün olduğuna ve benzerinin ortaya konamayacağına, dikkat çekilmektedir. Bütününü kapsayan müteşabih nitelemesiyle de üslubundaki çeşitliliğe rağmen bir kısmının diğer kısmına tercihini imkansız kılan bir güzelliğe sahip olduğuna, bıkılmadan tekrar tekrar okunduğuna, her bir ayetinin iman sahiplerinin gönüllerinde ayrı bir heyecan ve manevi haz uyandırdığına ve aynı kaynaktan geldiğini gösteren bir tutarlılık taşıdığına işaret edilmektedir. Elmalılı, Hud suresinin birinci ayetinde kitabın ayetleri sağlam kılınmış ''Ohkemet ayatuhu'' şeklinde nitelenmesinden, ve müteşabihatın da sonuç itibariyle onun bir parçası olmasından hareketle, buradaki hikmetli üslupla bütünüyle düşünüldüğünde kitabın tamamının muhkem olduğuna işaret edildiğini belirtir. Daha sonra ise bu hikmete aykırı olarak müteşabihat ümmül kitap farz edilir de muhkematın müteşabihatla teviline gidilirse, o zaman da hepsinin müteşabih olacağını ve Zümer suresinin 23. ayeti hükmünün tezahür edeceğini ifade eder. Kanaatimize göre bu ayetle Hud suresinin 1. ayeti arasında böyle bir bağ kurulabilse bile, Zümer suresinin 23. ayetiyle müellifin düşündüğü bağ kurmak isabetli olmaz. Çünkü burada hikmete muhalif yanlış bir yöntem izlenmesinden bahsetmekte, Gönderme yaptığı ayette ise daha önce belirttiğimiz üzere Kur'an'a yürekten inanmış kişilerden ve bu kitabın onların gönüllerinde uyandırdığı manevi haz ve heyecandan söz edilmektedir. Zümer suresinin 23. ayetinin tefsirinde görüleceği üzere o bağlamda kitabın müteşabih olarak nitelenmesi onun kendi içinde uyumlu ve çelişkilerden uzak olduğunu anlatmaktadır. Nitekim müellif de Hud suresinin 1. ayetiyle Zümer suresinin 23. ayetini karşılaştırırken bu cihetle "Ohkemet ayatuhu ve kitaben müteşabihen mütekabil değil birbirinin izahıdır." demektedir. Bu ayeti kerime'de muhkem ve müteşabihle neyin kastedildiği hususunda tefsirlerde yer alan başlıca görüşleri şöyle özetlemek mümkündür. Kıymetli dinleyenler, bu başlıca görüşleri bir sonraki programımızda aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.